İnternetteki alışveriş sitelerinde içki satılan yerlerden alışveriş yapmak caiz midir? İslamiyet bize bir duruş, bir oluş, bir şuur verir. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ Müslüman iyilikte, Müslüman takvada yarışacak. Müslüman günahta, Müslüman Allah'a isyanda yarışmayacak. Düşmanlıkta yarışmayacak. Peki bu adamlar işi satıyorlarsa Toto, loto, kumar, piyango vesaire bunlar satıyorlarsa diyorlar ki lisan halleriyle ticaret şekilleriyle Ya Rabbi biz senin buyruklarını tanımıyoruz esaslarını tanımıyoruz böyle bir ticaret bu asırda olmaz diyorlar Müslüman kardeşim Allah Teala sana duruşunun ne olması gerektiğini Kur'an-ı Hakim'de beyan ediyor. Sen iyilikte, sen takvada, sen kullukta yarışacaksın, Müslümanlarla beraber olacaksın, kardeşlerini teyit edeceksin, onlara gideceksin, Onundan mal alarak Müslüman kardeşini güçlendireceksin, o da zekat verecek, o da sadaka verecek, toplumu ayağa kaldıracak. Yani senin Müslümana gitmen, ondan mal alman, onun sadaka vermesi, onun zekat vermesi, o toplumun, İslam ümmetinin ayağa kalkması demek. Fakat sen böyle yapmıyorsun. İşki satan adama gidiyorsun. Onun marketinden alışveriş yapıyorsun. Allah'la savaşan bu adamı destekliyorsun. Bu daha güçlü olsun diyorsun. Peki ne yapıyor bu adam? Sadaka verir mi? Zekat verir mi? Bir fakirin, bir yetimin elinden tutar mı? Fukara mahallelerinde bunları tanırlar, bilirler mi? Hayır. Bilmezler. O zaman Müslüman, sen lisan-ı ticaret şekliyle Allah Teala'nın hükümlerini tanımadığını söyleyen bir adamdan alışveriş yaparak on teyit edemezsin. Safını belirle, bırakma almasınlar ama Amerika'da batılı ülkelerde yaşıyor. Bütün mağazalarda içki satıyorlar. Başka bir imkanı yok. Mecbur alışveriş yapacak. O zaman alabilir. Alabilir. Ama Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsa buralarda kardeşlerimiz içki satan yerler değil sadece. Kur'an-ı İslam'ın haram olduğunu beyan ettiği şeyleri satanlardan alışveriş yapmayacak.